Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain Kardeşler, tefsir dersinde bugün işleyeceğimiz konu Neml suresinden en son 26. ayeti okumuş idik. Gökteki kuş bile yeryüzünde Allah'tan başka ilah olmadığına en büyük arşın sahibi olan Allah'tan başkasına kulluk yapılmaması gerektiğine işaret ederek 26. ayeti okumuş ve bırakmıştık. Burada değinmemiz gereken geçen haftaki en son yaptığımız dersteki kısma dair işaret etmemiz gereken bir şey var. Hüt hüt iki tane arştan bahsetti. Bu arşlardan birisi Sebe Kraliçesi Belkıs'ın arşıydı. Arş'un nazıyım diyordu. Onun büyük bir arşı tahtı var diyordu. Sonra da sözünün sonunda Allahü la ilahe illallah ve Rabbul arşil azıyım dedi. Halbuki o büyük arşın Rabbinden başka ilah yoktur o da Allah'tır demişti. Burada ikinci bir arştan bahsetmişti. Hüt hüt. Burada iki tane arş var ancak bu iki arş aynı arş değil ayrı arşlar. Birisi Belkıs'ın kraliçenin arşı tahtı. İkincisi Erhamurrahiminin Rabbul Aleminin arşı. Bu ikisi kıyas götüremez bir farka sahip. Ama her için de azim sıfatı kullanıldı. Lehe arşun azim yani o Belkıs'ın çok büyük bir arşı var derken de azim lafzı kullanıldı. Rabbul arşil azim derken de yani azim arşın büyük arşın Rabbi. Allah'tan bahsederken de hüt, hüt yine azim sıfatını kullandı. Bu ikisi kıyas götüremez farka sahip. Birisi Belkıs'ın tahtı arşı olan insanlar nazarında büyük. Kralların edindiği taht bakımından büyük, çok büyük bir hacme sahip. Hatta hali hazırda da günümüzde varlığını koruduğu iddia edilen, resimleri paylaşılan, gidip görülen, ziyaret edilen bir yer burası. Ama Rahman'ın arşı öyle değil. Rahman'ın arşından bahsederken Allah'ın kitabında Allah Azze ve Celle, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem temiz sünnetinde bahsederken onun arşı muazzam büyükte bir arş. Tüm gökleri, tüm yeri içine alacak şekilde büyüklüğe sahip. Bütün yaratılanların tavanı ve yaratılmış en büyük mahluk. Ondan daha küçük kürsü var. Allahu Teala kürsüden bahsederken vesia kursiyuhu's semawati vel ard diyor. Rahman'ın kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onun ölçüsü kıyas kabul etmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ifade ederken Kürsü ile gökler ve yeri örneklendirirken, Kürsü bir çöl mesabesinde, çok geniş düz bir arazi mesabesinde, göklerle yer ise oraya atılmış bir yüzük mesabesindedir diyor. allah Teala'nın kürsüsü ile arş hakkında da böyle bir kıyaslama yapıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kürsüsü çok geniş bir çöle, düz bir araziye atıp kürsü, yüzük mesabesinde, arş, arşül kerim ise ne? Büyük bir sahra, çöl mesabesinde. Dolayısıyla arş ile gökler ve yerin kıyası çok daha böyle büyük bir meblağa ulaşıyor. Bunu biz anlayamayız yani. Anlayamayız derken böyle bir kıyası yapabilecek algımız yok bizim. Çünkü bizim gördüğümüz mesafe ne kadar ki? Algımızı büyütmeye, genişletmeye çalışıyoruz. Gökler, yer, dünya falan diyerek algımızı genişletmeye çalışıyoruz. Yeryüzünü bir küreye dönüştürmüşler. Önümüze koymuşlar. Özellikle okullarda görürüz bunu. Bir top mesafesinde ama bunu asıl büyüklüğün, asıl ölçülerine ulaştırmaya çalışsak kavrayamayız. Bunun çok üzerinde yedi kat gök var, çok üzerinde o yedi kat göğün içindeki mahlukat var ki o mahlukatın sayısını kimse bilmiyor Allah'tan başka. Biz sadece çok uzaklarda dünyanın bilmem kaç katı güneşi biliyoruz. Uzakta olduğu için küçük gözüküyor. Ki güneş gökteki cisimler sayesinde küçük, adı bile anılmayan bir yıldız. Ona çok daha büyük bir Yıldızlar var. İçinde bulunduğumuz galaksilerden çok daha büyük, geniş galaksiler var. lahir. Bunu bir akıl kavrayamaz. Bir insan aklı kavrayamaz. Ancak anlamaya çalışırız, kavramaya çalışırız. Sadece kıyas etmeye çalışırız. Ve şimdi çıkamayız. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneklendirdiği bir örneklendir, bırakırız. Bir şöyle atılmış, bir yüzük mesabesindedir. Göklerle yer, kürsüye oranla. Kürsüyle arşın oranında yine aynı orandadır der yüzeyi kapatırız. Dolayısıyla Allahu Teala'nın rabbül Alemin'in arşıyla, Belkıs'ın arşı kıyas götüremez bir şey. Birisi insanların nazarında, kralların nazarında büyük, diğeri Rahman'ın yarattığı en büyük varlık. Ona da değinmiş alalım. Evet 27. ayet. Gale sen ne nazaru esadak temnel kuntemnel bil. Dedi ki Süleyman Aleyhisselam Hüdhude. Sen doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın? Buna bakacağız. Bunu tetkik edeceğiz. inceleyeceğiz. Burada idareci, yöneticinin mazereti kabul etmesi gerektiğine işaret var diyor alimler. Kral yönetici Süleyman Aleyhisselam ordusunun bir parçası olan ve teftiş esnasında bulunmayan bir kişinin bulunmama gerekçesini sordu. O da bunun gerekçesini zikretti. O bu mazereti kabul etti. Ama bununla yetinmedi. Bunu tetkik edecek. Tasdik edecek, onaylayacak ki bu sadece bir kuşun yalan söylemesi olarak bakılamayacak büyük bir olay. Bir tane surda gedik açıldı mı o suru yıkılmaya mahkumdur. Surda gedik, gedik açmamak, başkalarına cevaz vermemek, ruhsa cesaretlendirmemek için doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, bunun ortaya çıkartılması gerekir diyor. Ve bu yolda adım atıyor. İzheb bi kitabî hâzâ fe elgih ileyhim thümme tevalli anhum fenzur <gülüyor> mâ zâyerceûn benim bu kitabımı bu yazımı yani mektubumu götür ve onlara at bırak sonra onlardan biraz uzaklaş bak bakalım neyle dönecekler. Yani bu atılan mektuba nasıl karşılık verecekler onları seyret. Çok öncelerde yani bu iletişim araçları tespit edilmeden kullanmaya başlamadan önce insanlar kuşlardan istifade ediyorlardı. Bunları biz bizzat yaşamadıysak da bize gösterilen filmlerde ve benzer şeylerde görmüş, kabullenmiş. Dolayısıyla buradaki Süleyman Aleyhisselam kıssasına da hazırlık sadedinde bilgi sahibiyiz. Eskiden kuşlar haberleşme aracı olarak kullanılardı, ulak olarak kullanılardı. Yani bugün PTT'nin yaptığı işi yaparlardı. Bir yazıyı, mektubu bir yerden alır başka bir yere götürürlerdi. Bunu insanlar da yaparlardı, kuşlar da yaparlardı. İnsanlardan elçiler de vardı, kuşlardan elçiler de vardı. Hüt hüt büyük komutanın büyük ordusunun bir parçası olarak bu getirdiği haberin tasdikini de aynı zamanda görevlendiriliyor. Süleyman Aleyhisselam bir mektup yazmış. Bu mektupla yazıyla tebliğdir deniyor buna alimler tarafından. Yazıyla tebliğde bulunuyor aynı zamanda. O güneşe tapınan Allah'a kulluğu terk eden kavme <gülüyor> allah Teala'ya ibadet hususunda onların davet edilmesi sözcüsü ve Müslüman olmaya davet Yapılmış o mektupta. Biraz sonra içeriye gireceğiz. Kuş tefsirlerde geldiğine göre e, bu mektubu alıyor. Belkıs'ın yalnız olduğu bir anı gözetliyor. Belkıs da o kuş dikkatini çekmiş onu gözülüyor, gözetliyor. Kuş getiriyor Belkıs'ın yanına mektubu bırakıyor. Huzurdan ayrılan akıllı insanlar gibi geri geri çıkıyor yanından. Kenara çekiliyor. Belkıs kraliçe neticede. Bu olay dikkatini çekiyor Belkıs'ın. Belkıs, Belkıs de ismi geçen bu kraliçenin ilgisini çekiyor. Sonra bu mektubu alıyor, okuyor. Okuyunca da o mektuptaki haberden, mektuptaki bilgilerden etkileniyor ve hemen danışmanlarını, şura heyetini topluyor. Ve diyor ki: "Galat ya inni ulgi ileye kitabun kerim." Dedi ki: "Ey mele, ey önde gelen kimseler, ey danışmanlar, muhakkak ki bana kerim, çok değerli, şerefli bir mektup atıldı." bırakıldı. İnnehu min Süleymane ve innehu rahim Şüphesiz ki o Süleyman'dandır ve muhakkak ki o Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlamaktadır. Evet, bu ayette Besmele var görüyorsunuz. 30. ayet Nemiz suresinde. Sure başları dışında Besmele'nin olduğu tek ayet budur Kur'an-ı Kerim'de. Tevbe suresi hariç diğer surelerin başındadır. Besmele onun dışında surenin ortasında olmak üzere sadece ne suresi 30. ayette bulunmakta. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, rahim yani çok şefkatli, merhametli, iyiye de kötüye de merhamet eden Allah'ın ismiyle başlayan bir mektuptur. Bu diyor. Bu ayette aynı zamanda mektuba başlanıldığı zaman sadece Bismillah diye değil de Rahmanirrahim'in de zikredilmesiyle Tam olarak besmelenin yazılmasına belildir. Aynı zamanda mektup yazmanın bir adeti vardır. Her ne kadar günümüzde bir ehemmiyeti yoksa da eskiden beri çok değerli bir iletişim aracıdır mektup. Haberleşme aracıdır. Bağlılık ifade etme aracıdır. Tebliğ aracıdır. Önemli bir yeri vardır mektubun. E, tarih boyunca vardı. Maalesef günümüzde bu teknolojinin gelişmesiyle değerini yitirdi. Büyük ehemmiyete sahip bazı kuralları vardır mektupların. Mesela Müslümanlar <gülüyor> tarafından yazılan mektupların muhakkak besmeleyle ile başlaması gerekir. Birinci şart bu. Mutlaka besmeleyle ile yazılacak. İkincisi bu mektup kimden kime yazıldı. Kim tarafından kime ulaştırılmak üzere yazıldı. Bu giriş cümlesi olarak bildirilecek. Bu mektup falancadan filancaya yazılmıştır diye beyan edilecek. Bu ulu orta nereden geldiği bilinmeyen bir şey olmasın. Üçüncüsü kısa ve özlü olacak. Mektup böyle destansı yazılmaz. Kısa özlü mesajı izah edecek açıklıkta yazılması gerekir. Yine mektubun adatlanan birisi. Bir de en sonuncu olarak bir makam sahibi ise bu mektubu yazan mühür kullanılacak. O makamın bir mührü vardır. Resmi dairelere gitmişsinizdir. Orada da mühür kullanırlar insanlar. Falanca bakanlık filanca müdürlük filanca amirlik şeklinde muhakkak mühürler vardır. O mühür kullanacak. Makam sahibi ise bu yazan kimse onundan bu mühürle mühürlenmesi, altının imzalanması ve e, içine konduğu zarfın da açılmayacak şekilde mühürlenerek kapatılması. Elçiye bu şekilde verilmesi gerekiyor. Yoksa açıktan mektup verilmesi. Evet, bu şekilde haberci olan Hüt Hüt Süleyman Aleyhisselam'ın görevlendirmesiyle mektubu alır, bunu Sebe Kralçesine götürür. Edebiyle huzuruna bırakır, yarı şekilleri ve gözetlemeye başlar. Kendisine verilen talimat gereği. Acaba ne yapıyorlar diye şu an o kaydetmekte. Mektubu alan kraliçe mektubu okur ve içindekilerle ilgili bilgi vermek ve ne yapacaklarına dair karar almak üzere şuur ahiyetini önde gelenlerin, danışmanlarını toplar. İlk cümlesi bu mektubun değerli bir mektup olduğu Süleyman'dan olduğu ve Allah'ın ismini anlamarak yazmış bir mektup olduğudur. Devamındaki cümle ise asıl şuradakileri ilgilendiren cümle. Ella ta'lu aleyye ve tuni muslimin. Bana büyüklenmeyin ve bana teslim olanlar olarak gelin. Yani yeryüzüne sultası olan bir topluluk olduğunuz haberi bana geldi. Artık e, aramızda bir münakaşa var. Anlaşmazlık var. Bunu gidereceğiz. Ne yapacaksınız? Siz bana büyüklenmeyin. Benim saltanatım çok büyük. Bana kalırsa Müslümanlar olun. Teslim olanlar rahat bana gel. Teslim olun ya. Yani. Dedi ki Sebe kraliçesi: "Galet, ya ey helmale, eftuni fi emri. Ma kuntu qati'atan emran hatta teşhedun." Dedi ki ey önde gelenler. Mele biliyorsunuz önde gelen danışman kimseler sözü dinlenir. Aklı başında fikir sahibi, görüş sahibi insanlardır önde gelen kimseler. Hala doğuda kullanılır bu bildiğin filayla. Evet. Özellikle ilim ehli kimselere veya aşiretin içerisinde sözü geçen dinlenen insanlara mele Arapça bir kelime. Ey önde gelen mele diye tabir edilen danışmanlar ve görüş sahibi, fikir sahibi insanlar. Bana bu işimde, emrimde bir görüş bildirin. Fetva verin. Muhakkak ki ben siz benim yanımda oluncaya, benim kararıma şahit yapıncaya kadar hiçbir işi kesip atmam. Kestirip atmam. Kraliç olmasına rağmen, amir olmasına rağmen mutlaka danışmanlarla görüşür, fikirlerini alır, onların kaygılarını, gerekçelerini, fikirlerini dinler, sonra karar verir. İşte bu işe ne denir biliyor musunuz İslam'da? İstişare. İstişare, denir. İstişare bilgi sahibi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 Şûra'ya, istişareye değinir. İki ayrı ayette. Birisi Alimran Suresi'nde 159. ayet. Orada buyurur ki Allah Teala: "Fa'fu anhum ve'stağfir fi'l-emr." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hitap ederek. "Sen onları affet, onlara istişare et ve iş hakkında onlarla müşavere yap. Onlara danış. İza azemte fe tevekkel Allah. Azmettiğin, kastettiğin zamanda Allah'a tevekkül et. İnallahi yuhibbu'l-mütevekkilin. Şöyle Allah Tevekkül edenleri, mütevekkil olan kimseleri sever buyurur. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ashabıyla istişare yapmasını emreder Allahu Teala. Ve şavirhum fil emri. İşler hususunda ashabınla sen etrafında bulunan insanlarla şura yap. Şura suresi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 amma Allah katındaki şeyler hayrun ve emka daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Sonra bu iman edenlerin sıfatı gelir 37. ayette. Velledine yectenibune kebaya'l ismi vel fuhsha fe iza ma Onlar günahın büyüğünden ve fuhşiyattan, hayasızlıktan ihtinab eder, sakınırlar ve onlar kızdıkları, öfkelendikleri zaman da bağışlarlar. والذين استجابوا لربهم اقاموا Gene onların bu müminlerin bir özelliği de Rab'lerinin icabet ederler. Yani Rab'lerinin davetini kabul eder, ona karşılık verirler. Namazı ikame ederler, hakkını vererek yerine getirirler ve onların işleri aralarında şura iledir. Müminlerin özelliklerinden birisi ve emruhum şûra beynehum. Onların işleri kendi aralarında şura iledir.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 içten gelerek istihara yaparsa. Bizim için olmazsa olmaz işlerden birisidir istişare. Her işimize buna dikkat etmek zorundayız. Az önceki okuduğum hikayet gereği. Allahu Teala al suresinde ve şavirhum fil emr dedi. Onlarla iş hakkında istişare. Şura suresinde de ve emruhum şura beynehum. Yani Onların arasındaki iş şuradır. Yani şura oluştururlar. istişare kurulu oluştururlar ve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 Müslümanlar cemaat oluşturur, birliktelik oluştururlar ve kendi aralarında konuyu istişare yaparlar. Karar alma mekanizması da bu fikirleri dinledikten sonra en hak, en doğru olana isabet etmeye çalışarak karar alırsa o ümmet neye de birleşmezmiş? Dalalette, sapıklıkta da birleşmezmiş. İstişarenin böyle bir faydası var. İstişare yapan kimse en doğru ve en faydalı olan görüşe, fikre yönelir. Onu dinler çünkü.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 Muhtemelen olun. Güvenilir kimse olmak zorundadır. Ne demek güvenilir? Onun görüşüne başvuruldu. da bir görüş varsa, bilgi varsa bu bilgiyi ortaya koymak zorunda. Geri çekilemez. Susamaz. Veya hatalı bir görüş edemez. Yani inandığı, kabul ettiğin dışında bir şey ortaya koyamaz. Muhtemelen olması gerekir. Hocam orada sus, susma hakkı var mı? Yok. Orada susma hakkı yok. İkinci özellik ise esaslı, dayanaklı fikir sahibi olması.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 Bazıları çok bilgilidir ama fikrini dile getirmez veya getiremez. Ağzından kerpeten laf alır tabiri caizse. O kimse istişareye dahil edecek birisi değil. Olması gereken o fikrini ama neyle? Dayanağı ile beraber, gerekçelerle beraber ortaya koyacak. Ve şu hataya düşmeyecek. Maalesef bizde bu var, bunu atamıyoruz. Nefis öne geçiyor çünkü. Görüşüne başvuran insanlar illa benziğim olsun istiyorlar. Bu olmaz. İstişare yapılır, istişare ortamında her görüş ortaya konulur. Karar mekanizması bunları değerlendirir, kendi bilgileri çerçevesinde, tecrübeler çerçevesinde veya edindiği efendim, fikir çerçevesinde karar verir. Kendi görüşüne uyulmayan bir karar alırsa insanların küsme, darılma, güzel hakları yok. Burada maksat nedir? O hususta en isabetli, en doğru, en faydalı olan karara ulaşmak.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 Ayşe Validemiz hakkındaki sözler, konuşmalar, ileri geri batıl iddialar ortalıkta dolaşırken As <gülüyor> Ashabi'yle istişare yapmıştı ne yapalım diye. Çok önemli bir mevzu. Yani Peygamber'in hanım hakkında ileri geri kötü iddialar var ve bununla ilgili ne yapalım nasıl bir karar alalım diye As As As Ashabi'yle istişare yapıyor. İslam'ın ilk savaşı Bedir'e çıkalım mı çıkmayalım mı? Bedir'de düşmanla nerede karşılaşalım? Bedir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 kabul görmüş ve insanlar bir şekilde savunmaya başlamışlar Medine'yi ve Allah'ın izniyle <gülüyor> muhasara kaldırılmıştır. <gülüyor> Bunun gibi birçok mesele var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabıyla yaptığı istişareler. Hakeza hulefe-i dediğimiz raş halifeler de bu yolu yol edilmişlerdir. Mesela onların en önde gelen istişarelerinde birisi Ebu Vekir radiyallahu teala Kur'an'ı tek bir musrafta toplama işini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 şurası vardı yani. Hem gençlere, ilim sahip gençlere danışırdı hem yaşlı, tecrübeli ashabı ı Resul'e danışırdı. Onlarla görüşürdü. Mesela gene onlardan çok aşikar olan bir şuura kararı birçok muhalif görüş olmasına rağmen farklı bir karara varmıştı Ömer Aleyhisselam. Şam emiri Ebu Bey'de radıyallahu teala orada bir taun yani veba salgını olduğu haberini ulaştırmıştı. Emirül Mümini'ne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 Allah'ın bir kaderine başarılı kaderine kaçıyoruz demişti. Sonra da onlar bu kararı uygulamaya başlayınca bu kararlarının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerine uygun olduğu, anlaşıldı bir hadis-i şerif orada ortaya çıktı, sunuldu bir sahabe tarafından. Onlar da bu kararın hakkı isabet etmesinden dolayı Allah'a Bunun gibi başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve hulefa'yı sonra önde gelen, aklı başında dini kavramış idareci insanlar şura'ya ehemmiyet verirler.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 İlla istişarede çıkan çoğunluğun kararına uymak gerekmez. İstişare yapılacak insanların bilgilerine fikirlerine müracaat edilecek gerekçelerle dinlenecek sonra değerlendirilecek en hak, en doğru olan karara azmedilecek. fe aleallah Allah-u Teala feyiza azamte fetevekkele Allah. yani azmed karar verdiğin zaman Allah'a tevekkül et. İstişare yap bir karara ulaş sonra Allah'a tevekkül ederek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 Bunun istişare değildir. Bunun adı demokrasidir. İslam'da şura vardır. Fikir sahiplerin fikirlerine başvurulur. O fikirler değerlendirilir. Gerekçelerine bakılır. Çekincelerine, sakıncalarına bakılır. Onun sonra en isabeti karara tek başına bile olsa idareci karar verir. Gerekçelerle de o insanlara bunu izah eder. Onların gönüllü anı alır. Çünkü istişarede hem görüşlerden istifade etmek vardır hem de yetki sahibi insanları bir yükün altına çekip o yükü kaldırmak hususunda onların yardımına müracaat etmek vardır. Aynı zamanda fikir sahibinden gönüllerde alınmış olur. Bu güneşe tapan kavmin kraliçesi çok basiretli bir kadınmış. Bu işe önem gösteriyor ve büyük bir tahtıyla e, bu istişare eylemini yürürlüğe sokuyor ki o taht bir şura meclistir aynı zamanda. Böyle bir mektup var. Bu mektupta da şöyle şöyle hususlar bize bildiriliyor. Bana bir fikir belirtin. Çünkü ben hiçbir işimi sizin fikirlerinizi almadan kestire batmam diyerek de onların görüşlerine değer verdiğini, hemmet verdiğini onlara hissettiriyor beyan ediyor. Peki cevap bu istişare yapılan yani müsteşar kimseler ne diyorlar? Galu nahnu ulü Dediler ki şûradaki insanlar ezici çoğunlukla biz kuvvetli ve şiddetli, keskin bir güç sahibi insanlarız. Yani çetin savaşçılarız. Savaşı iyi bilen insanlarız. Ama Val emru ileyki, emir sana aittir. Dolayısıyla sen ne emir vereceksin ona bak. Bununla şunu diyorlar. Bu sözün açılımı, bu kararın açılımı şudur. Biz savaşı seven, savaşı beceren ve savaşmayı da tercih eden insanlarız. Ama emir sana aittir. Şimdi sen dön, kararını kendin ver, hangi kararı verirsen biz o kararın arkasında yetiyoruz. Bir sözün içerisinde savaşı tercih de var, ifade ediliyor. Biz savaşmayı tercih ediyoruz. Savaşmayı tercih ediyoruz ama sen hangi kararı verirsen de biz senin kararına aykırı davranmayız, muhalefet etmeyiz. Bunu alırız, kabul ederiz diyorlar. Belkıs yani Kraliçe bu istişaresiyle çok önemli bir karar almak zorunda. Kendisini tehdit eden ve muhtemelen kuvvetle muhtemel şanını hükümanlığını efendim ordusunun gücünü duyduğu Süleyman Aleyhisselam'a karşı ya savaş kararı alacak, savunma kararı alacak veya teslim kararı alacak. Zor bir karar değil mi? Şimdi size bir düşman musallat olmuş bu düşmanla karşı direnme gücünüz yok. Kraliçe zaten bunu biliyor. Bu düşmana direnme gücünüz yok. Size güçlüsünüz ama direnemezsiniz. O zaman ya savaşacak onurunuzda öleceksiniz veya teslim olacak bir şekilde orta yolu bulmaya çalışacaksınız. Çok zor bir karar. Bu kararı alırken aklı başında idarecinin, akıllı olan idarecinin etrafındaki insanları etrafında kenetlemesi gerekir. Onların bakış açılarını, tercihlerini, fikirlerini iyi çözümlemesi gerekir ki onların görüşlerinin, tercihlerin aksine bir karar alırsa yapayalnız kalabilir. Onun yapayalnız kalması, danışmanlarının, önde gelenlerin efendim, e, vezirlerinin, komutanlarının, onun kararının aksine bir fikirde olmaları, o ordunun, o devletin, hükümdünün yer devletindesi, yok edilmesi demektir. Bundan dolayı onların görüşlerini, işlerindeki kararlarındaki ısrarlarını görmek istiyor. Belkıs isminde çok basiretli, ileri görüşlü, akıllı bir kadın olduğu belli. Bu istişare yapmakla Etrafındaki insanların, danışmanlarının, efendim komutanlarının, idarecilerinin, vezirlerinin, fikirlerini, görüşlerini, kararlarını dinleme, görme imkanı oldu. Ve onların bu kararlılığına, görüş birliğini sevdi, kabul etti. Yani inandı ki artık ben ne karar alsam bunlar benimle beraber. Savaş kararlılığı da beraberiz, efendim, teslimiyet alsak da beraberiz. Bunu artık test etti ve kendisini güvende hissediyor. Yani yalnız değil bu yolu. Sonra da kendi görüşüne işaret edecek tarzda dedi ki, Evet, sizin görüşünüz bu. Dinledim. Ancak galet innel muluk iza dakhalu qaryatan efsaduha ve cealu izzet ehliha izelle. Mükemmel bir cümle kurmuş kadın. Öyle güzel bir cümle kurmuş ki. Diyor ki: Muhakkak ki krallar yani imparatorlar bir beldeye girerlerse o beldeyi ifsad ederler. Yani oradaki düzeni tamamen alt üst ederler, yerle bir ederler, bozarlar sistemi düzeni ve oranın ahalisinin izzetli olanlarını üstün şerefli olanlarını zelil yaparlar. En zelil yaparlar. Yani haysiyetsiz yaparlar. Malları, canları, ırzları hiçbir şeyler kalmaz. Makamları, mevkileri kalmaz. Yani bunu göz almak zorundayız. Karar kendimizi savunma cihetinden çıkacaksa bunu göz almak zorundayız. Her savaşın çünkü kazananı da olur, de olur. Kazanan olsa sorun yok. Ama kaybeden olursak böyle bir risk var. Girerse bir kral, bir imparator, bir idareci, bir beldeye orayı ne yapar? Yerli eder. Bütün düzeni alt üst eder. Olmuş mudur? Her dönem olmuştur. Hele de Müslümanların başına bu sıklıkla gelmekte. Bir fitne girdi mi, efendim, o toplumun arasına bir ayrılık girdi mi, veya bir düşman girdi mi oradaki sistem tahmin ifsad olur, bozulur. Ne ekonomik sistem kalır, ne siyasi sistem kalır, ne de aile düzeni kalır. Hiçbir şey kalmaz. Ondan sonra insanlığın en doğal hakkı olan bu can, mal ve ırz güvenliğini, din güvenliğini nasıl sağlayabiliriz diye uğraşır dururuz. Basiretli kraliçe bunu görüyor. Ve bu işin sonunda böyle bir ile karşılaşmak durumu da var. Ona değerlendirmek lazım diyor ve şöyle bir karar aldığını ilan ediyor onlara. Ve inniyim bur silatun ileyim fe hediyetim ve naldratun bir Ben onlara bir hediye göndereceğim ve gönderdiğim elçiler neyle dönecek ona bir bakacağım. Kararım ondan sonra vereceğim. Ki bu hediyeyi göndermekle gene gözettiği birkaç tane maslahat var. Eğer bu tehdit eden kral, dünyevi bir kralsa, çok değerli hediyelerle bu kararından vazgeçebilir. Düşmanı yok etme hedefini biraz daha yumuşatabilir. Onları mesela haraca bağlama şeklinde, onların canlarına, mallarına, rızayına saldırmama, dolayısıyla onları kendilerine bağımlı bir toplum olarak, yeryüzünde yaşamalarına müsaade etme kararında olabilir. Çünkü gönderilen hediye böyle basit bir hediye değil. Çok değerli hediyeler gönderecek. Aynı zamanda da bu hediyeyi götüren elçiler sadece sıradan elçiler olmayacaklar. Hem akıllı başlı insanlar olacak hem de orada gördükleri manzaraların bir raporu hazırlayacaklar. Yani casusluk yapacaklar. Ona gelecekler, dönecekler, bilgi verecekler. Onların şöyle bir sultanlığı var, şöyle orduları var, şöyle bir siyasi düzenleri var. Bunlar bize güç yetirebilir veya biz onlarla başlayabiliriz şeklinde bir fikir sahibi olacaklar. Bir şekilde bilgi sahibi olacak. Yani geri dönüşte bilgiyle dönecek. Dolayısıyla kraliçenin, idarecinin karar vermesine yardımcı olacak. Bilgilerle, haberlerle gelecek. Bir hediye gönderiyor kraliçe Belkıs. İnşallah 35. ayette kalalım. Bu gönderilen hediyeler neler? Hediyelerle giden insanların durumu nedir? Süleyman Aleyhisselam'ın bu hediye verdiği karşılık nedir? Hediyenin neticesinde nasıl durumları kurulacak? Onu da inşallah önümüzdeki haftaya bırakalım. Son olarak bu hediyeyle ilgili İslam'ın bize öngördüğü şey nedir? Ona bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediye kabul ederdi ve hediye mutlaka karşılık verirdi. Aynı zamanda hediyeleşmemizi tavsiye ederdi. Çünkü hediyenin kalpler arasındaki sıkıntıyı gidereceğini insanların birbirine sevmesine sebep vesile olduğunu beyan ederdi. İmam Bukhari'nin edeb müfredinde hediyeleşin ki birbirinizi sevesiniz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hediye birbirini sevmeye bir sebeptir. Hediyeleşmeye teşvik var aynı zamanda burada. İmam Tirmizi'nin sünneninde de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hediyeyi kabul eder ve ona karşılık verir diye de ashab-ı kiramın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ahlakını dile getirmesine şahit oluyoruz. Buradan alacağımız mesaj hediyeleşmek İslam'ın teşvik ettiği bir iş ve birbirini sevmeye kalpler arasındaki soğukluğun kırınan gidermesine bir vesiledir. İslam buna değer vermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna ehemmiyet vermiş ve mutlaka hediye karşılık verme gayreti içerisine girmiştir. Biz de bu ahlakla ahlaklanmaya gayret edelim. A'kulu l'qablu hada ista'firullah ala zimmi ve alaikum warahmatu l'laahi wa rahmatu l'laahi. Subhanakallah ma'abbihum.